Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba Dilimi ısırdım sormuyorum yani giderek daha da iyileşiyoruz tabii canla beraberiz bugün. Can Tombille. Günaydın. Merhaba, merhaba Can. Bakalım sen ne kadar dayanacaksın. <gülüyor> göreceğiz hep beraber. Hep <gülüyor> beraber göreceğiz. Fakat evet. bugünkü haberlerden sonra çok sürmez. Hep hep beraber gidebiliriz herhalde bugün. Yani e, sabahtaki özel haberi gördün mü bilmiyorum. Musa Anter suikastinin tetikçisi Hamit Yıldırım'ın 20 yıl boyunca olduğu yerde lüks hayat sürerek yaşadığı herkesin arasında yaşadığı bir şey var haber. İşte Agos'ta modern teşkilatı mahsusa var. Bütün Malatya zirve katliamı, Santoro cinayeti, Dink cinayeti hepsi bir özel grup tarafından işlenmiş iddianamesi. Evren'in evet. yargıdaki <gülüyor> Evren'in ruhunun da okulda nasıl gitti bugün Radikal Gazetesi'nde var. Evet. Resmi törenlere katılmadığı gerekçesiyle üniversiteden atılan Kenan Evren'i protesto eden öğretim üyesinin durumu var. Böyle haberlerle gidiyor. Polislerin de hassasiyet elleri hassaslaşmış filan. <gülüyor> Neyi saysak tabii? Yani tabii. Burada öyle bir bir durum söz konusu ki işte bu Urfa e, cezaeviyle yangınla ilgili mesela e, konuşulduğunda hemen işte aklı Mehmet Ağar'ın e, nasıl e, kalacağı cezaevinin özenle seçildiği, kendisine işte teklifler getirildiği, tadilat yapıldığı yani insanları e, bir tarafta e, binlerce kişiyi e, aslında onda birinin kalması gereken bir mekana tıkıştırıyorsunuz. Öteki tarafta böyle işte bir saray gibi bir e, hani nasıl orayı işte kusura bakmayın sizi kısa bir süre alı koymak zorunda kalmıyoruz. Sizi nasıl rahat ettirebiliriz gibi Mehmet Ağa'ya bir yaklaşım sunulduğunu görüyoruz. Bundan dolayı işte ikisi arasındaki aslında büyük fark. Sıradan vatandaş ve devletin işte kirli işlerine bulaşmış insanlara gösterilen el üstünde tutma tavrı bunlar çok düşündürücü işte sizin bahsettiğiniz örneklerde de aslında bunun bunların yansımalarını görmek mümkün devlet için işte öldüren devlet için işte devlet adına bir, bir takım işler yapan insanlar korunuyor, kullanıyor ve bunun iktidarlardan bağımsız bir süreç olarak devam ettiğini görüyoruz. Aslında şimdi daha da vahim. Çünkü eskiden zayıf hükümetlerden bahsediyorduk. İşte askeri vesayet, işte arkadaki plandaki güçler, derin devlet bunu yapıyor diye düşünüyorduk. Ama şimdi sivil bir iktidar ve önde bir engel de yokken aslında... Yani şu an hani AKP'nin mesela böyle bir herhangi bir şeyi sahiplenmesi için... Devletin rutin düşü şey hareketlerini hiçbir sebep yok, hiçbir baskı yok, uluslararası bir baskı da yok. Türkiye içinde bir baskı da yok. Demek ki bu gönüllü bir sahiplenmedir. Evet, bu çok önemli ve, bir nokta sözünü ettiğin yani. Çok önemli ve çok da acıklı bir nokta. Bu artık bir devlet politikası haline geldiğinin kabulüdür sivil elden ve e, daha da fenası AKP'nin sürekli her şeyi e, bir e, çoğunlukçu anlayışla yani demokrasinin işte Ruso döneminden kalma 17. 18. yüzyıldan kalma anlayışıyla çoğunluğun desteklediği şeyin demokrasi olması olarak anladığı için ve bunu savunduğu için şu an özellikle son döneminde 61. hükümet döneminde bu durumda AKP'nin bu Politikası aslında toplumun da çoğunun bunu desteklediği anlamına elbette gelmiyor ama geliyormuş gibi sunuluyor. Toplumun çoğunun bunun farkında bile olmayabilir. İşte günlük hayat kaygısı, işte, işte birazcık daha sağlık hizmetlerine erişim, işte yoksulun bir anlamda vatandaş olması gibi kaygılarla hayatına değen ufacık değişikliklerle belki verdiği oylardan kaynaklanan bir e, diyelim ki e, iktidar e, Bunu da aynı zamanda Meşrulaştırmış oluyor Yani bir anlamda işte Bütün bu politikaların Devletin e, kirli işlerinde Rutin ha, e, hale gelmesin Resmen Bunu meşrulaştırmış oluyor Ve bu Çok tehlikeli bir şey işte. Sonunda da aslında e, Şimdi en büyük derdimiz bu e, Sivil bir iktidarın e, Seçtiği politikaların Eskiden hiç farksız olması bir anlamda, ee, yargı eliyle, infazların yargı eliyle gerçekleştiriliyor olması, belki işte gerçekten hani infaz şeklinde olmaması. bakın insanların alıp işte götürülüp orada bilinmeyen bir süre kalıyor olmaları. Bu durumda tabii bunların hepsi çok... Yani meclisin de aslında hani bir damga e, hani adeta basma e, mekanı haline geldiğinden bahsettim geçen yazımda tarafta çıkan e, bu da hiç şaşırtıcı bir şey değil çünkü işte çoğunluk bir anlayıştı. Bir anlamda demokrasiyi de boğuyorsunuz. Şu an meclisteki pek çok insan neye oy verdiğini belki bile tatile girmeden önce, tatil harifesinde bilmeden işte ellerine indir kaldır tabii bu işte daha modern yöntemlerle yapılıyor. Ee, bu şekilde değil tabii de ee, bir şekilde neye oy verdiğini, neye onay verdiğini de tam anlamadan bir takım yasaları geçirip geçirip duruyorlar. Ee, o zaman buna da demokrasi diyemiyoruz tabii yani doğal olarak. Hatta yani tek adam gösterisine de dönüşmüş vaziyette. Yani artık bakanların bile başbakanın yaptıklarından haberdar olmadığını gösteren epey işaret var. Bunu geçenlerde Altan'da, Ahmet Altan'da değiniyordu yazısında, dünkü yazısında. Yani onlar da ihtiyatlı davranmak zorunda kalıyorlar. Yani yürütme bile aslında artık tek adama doğru dönüşmüş durumda. Ya burada şimdi tabii ben de başbakanı kendisinin bile ne yaptığından haberi yok. Sorun bundan kaynaklanıyor. Birazcık evet. başbakan da haberi olsa neyse. O da, o, ya, bir belli plan program, belli bir kurgu çerçevesinde bence hareket edilmediği için günlük akla esilen e, hareketler. İşte dört artı dört artı 4... Artı 4 e, için aslında bir kırılma noktasıydı. İşte orada bahsetmiştim hani bu nasıl meydana geldi diye kendi öngörümü ve ondan sonra da zaten hani bu öngörü de sizin kaynaklarınız kim gibi aldığım mesajlardan AKP'nin içinden herhalde doğru çıktı. yani başbakanın da aslında kendisinin öngörmediği işte şey önüne gelen bir projeyi aa tamam yapalım o uyu falan tarzında bir e, bir anlamda aklı esiş süreciyle, politika süreci de diyemezsiniz. Arka, arka planın fazla da olmadan, araştırılmadan, düşünülmeden üzerine. Sonra bunun işte yasalaşması için ee, elinden gelenin yapılması başbakan tarafından ve başbakanın tabi gücünü aslında sınayan bir şeydi bu ben istiyorum yapılacak işte ne oldu bakanlığın da haberi yoktu tasarıdan tasarı işte değiştirildi biçimlendi yeniden vesaire falan filan sonra da zorla e, onaylandı hani görüş toplama ve işte de, değiştirilme süreci de öyle şeyle yapılmadı yani biz gerçekten görüşünüzü alıyoruz ve değiştiriyoruz gibi paye de vermemek için Sivil topluma veya da işte hani e, fikir alınanlara, edilenlere vesaire. E, mümkün olduğunca onların görüşleri adeta e, hani gene bakanlığın görüşün çerçevesinde birazcık da e, çarpılıp, değiştirilip, farklı hale getirilip. İlla illa o da alınmayacak yani o da kullanılmayacak evet. iyi bir şey olmalı bile. Biz bunu işte işte bu eğitim reformu girişimi İstanbul'da işte Sabancı Ünvan bu konuda en çok en ciddi çalışan ve Batuan Aydoglu oradaki uzmanlardan Stanford'dan kendisinin de doktorası vardır Türkiye eğitim reformu konusunda ee, onun da hani dikkat çektiği nokta var i̇şte bu projenin gerçekleştiriyor olması şu an Türkiye'nin zaten Milli eğitim bütçesi kadar bir bütçe gerektiriyor hani böyle bir külfet de ortaya çıkıyor. Hep bunları konuştuk işte Tekrar hatırlatmak gerek çünkü çok kolay unutuluyor Şimdi işte birkaç ay sonra insanlar Okullar açıldığında tüketi çok ciddi bir kesim etkileniyor olacak Bundan ee, Ve hani ne yapılacak belli değil Gerçekten de ee, işte öğretmen açığı müthiş bir Ortaya çıkıyor vesaire Yeterince uzmanlaşmamış Hocalar ne olduğunu bilmedikleri Derslere girecekler Gibi Yani e Şimdi bu durumda baktığımızda şimdi bir mecliste kapanmadan oylanacaklardan bir tanesi de aslında çok düşündürücü bir kanun. Bu engellilerin kamu binalarına ve işte belediyelere vesaire yani aslında günlük hayatta kullanmaları gereken e, çok önemli yerler, mesela işte, diyelim hastanelerde vesaireydi, işte hayata açılımlarını sağlayan her türlü yere, e, bu anlamda kamu binalarına e, erişimlerinin işte yollarda aynı şekilde kamu'nun sunduğu hizmetlerde de aynı zamanda erişimlerinin sağlanması için 7 Temmuz'a kadar bir süre verilmişti. Bugün bu e, yıl 7 Temmuz'da do dolacak bir süre verilmişti bu bu böyle bir kanun vardı. şimdi alelacele bir şey yapılmadığı için bu konuyla ilgili aradan geçen yedi yıllık süre zarfında ne yapılıyor? Alelacele başka bir kanuna bu üç yıl daha süre bu ekleniyor, erteleniyor. Yani bir çeşit sürünceme durumu yaratılıyor, değil mi? Ekleme yapılıyor. Aynen, yani bu, bu, bu işte elde bu tabi güç olunca ne alıyor? Alelacele tam bir sahtekarlık aslında bu yapılan. Çünkü işte bugüne kadar eğer bir şey yapılması daha önceden bir kanunla bir süre belirlendiyse kısık, kısa bir sürede değil e, o sürede doğru düzgün bir şey yapılmadıysa Türkiye'nin hani bir ekonomik kriz yok bilmem ne yok tam tersi işte çok büyüyoruz ediyoruz diye seviniliyor. E, öyle bir durumda kaynak buna aktarılmamış demek. Engeller önemli görülmemiş. E, ve ondan sonra da işte bir tam aslında işte üç kağıt, Buna herhalde ee, süreyi uzatıveriyorsunuz. Ondan sonra hani işte tamam yani bunun sonuçlarına da katlanmıyorsunuz böylece yasal sonuçlarına. Ee, bu tabi çok düşünceli bir şey çünkü engellilerin kendini savunuyor, haklarını savunuyor hale gelmesi çok zor bir şey bir süreç bir kere. Bir dolu gerçekten engeli atlamaları gerek. E, kamuoyuna ulaşmaları için yaşadıkları yani ateş düştüğü yere yapıyor tabii ki. Yani kendileri ve çevreleri yaşıyorlar işte. Çok e, eşit haklar izleme derneğinin çeşitli işte engelli derneğileriyle 21 tane engelli derneğinin oluşturduğu bir platformu hazırladığı raporda. Hakikaten insanlık dışı örnekler var işte mesela. E, tutup da e, vinçle indirilip kaldırılan eee apartmanlığında yangın merdiveni olmadığı için yani her gün ayrıca bir hayati tehlike yaşayan evine girmek için. Her bile. gün değil mi? Evet. Yeah. Evet. Böyle bir örnek. Yani şimdi bir, bir insanı niye böyle bir şeye mahkum edesiniz ki? Onun dışında işte yani baktığımızda o kadar e, acıklı şeyler var ki. E, yani mesela bilgi edilme kanunu çerçevesinde işte bu Eşit Haklar Derneği e, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne işte bir... Yazıyla sormuş Hapishanelerdeki bu durumları düzeltmek için Ne yaptınız hani bugüne kadar Yumurta kapıya gelinceye kadar Ve alınan cevap ya Hakikaten alay eder şey İşte cezaevlerimiz tek katlıdır Bundan dolayı engellilere yönelik Bir düzenleme yapılmasına gerek Bulunmamaktadır evet. Şimdi Tek katlı olması evet. Hapishanelerin Neyse böyle bir şey Bir cevap dahi düşünülüyor Veriliyor olması Dehşet erici tek kelimeyle. Ondan sonra işte mesela gene işte rapordan bir örnek. Bir yakını, engelli bir yakını hapse düştüğü için, işte bir şey mahkum edildiği için kendisi de hapiste kalan insanlar var. Bir anlamda bir akrabasını da hapse mahkum ediyorsunuz. Bir yakınını da bunu üstlenen. Çünkü orada koşullar bir engellinin yaşaması için uygun değil durumlar böyleyken işte aynı zamanda İstanbul Belediyesinin de Büyükşehir Belediyesi'nin de verdiği gene bu raporda çerçevesinde kendilerine sorulduğunda hani binalarınızın ne kadar uygun hale getirildi, ne yaptınız bu konuda verilen cevap bu konu kamuoyunu ilgilendirmemektedir anlamına geliyor. Yani o zaman ne ilgilendiriyor? Yani Türkiye'nin işte baya bir nüfusunu oluşturduğunu söylediğimiz yüzde on iki deniyor. ...böyle bir grubun, kitlenin e, durumu ilgilendirmiyorsa ki kesin sayı tabii ki bunun çok üstünde Üstündedir, olabilir. Evet, yani bir, bir neredeyse küçük çaplı bir ülke boyutuna e, ulaşan bir sakatlar, evet. sakat nüfus var Türkiye'de ve yok sayılıyor. evet Onları evlerinde, kendisinde de yazında da belirttiğin gibi tamamen evlerine kamuya çıkmayıp evde oturmaya mahkum eden bir uygulama var yani. Evet. E, evet. Ya işte ve bunun da işte kamuyu ilgilendirmem, ilgilendirmemektedir denmesi. Tabii işte bu, bunun içinde ruhsal engeller vesaire yani zihinsel engeller boyutuna girdiğinizde zaten bence katlanarak katlanarak teşhis edilmemiş. O kadar çok şey var ki yani muhakkak vaka var ki. E, veya da işte engelli bu anlamda e, tam olarak e, resmen e, raporu vesaire olmayan etmeyen. İşte bu dediğim gibi bu, bu bahsettiğiniz rakamlar. Farki rakamlar çok daha dedi, yüksek rakamlardan bahsetmeniz lazım. İşte mesela şey e, Hopa'da e, aynı raporda yer alan başka bir vaka zihinsel engelli e, gence işkence. Zihinsel engelli Erkut Kibar Gözaltında işkence gördüğünü söyledi Yani ve hmm. bu işte e, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Ve e, Türk tabipler e, Birliği tarafından da Onaylanmış Yani o, o muayene edilmiş Ve e, elde belgesinde var Yani zihinsel engelli birine işkence yapıyor olmak Artık hani Bilmiyorum o, Hakikaten bir vicdan erozyonuna işaret ediyor herhalde Evet, yani derin bir çürümenin çok sayıda örneğini çeşitli alanlarda, haberlerde görme imkanı buluyoruz. Yani çeşitli, nereye bakılırsa bakılsın bunun bir örneğini görmek mümkün. Fazla aramaya da ihtiyaç olmayabilir yani. Evet, tabii şimdi bu durumda aslında geçtiğimiz yıllarda işte yani hem Kürt sorununda artık çözümsüzlüğün bir çözüm gibi kabul görüyor olması, işte bu KCK operasyonları vesaire. Bunlar insan hakları alanında da öyle bir baskı yarattı ki bir anlamda Kürt sorunu hiçbir zaman tek başına Kürt sorunu değil. Onun etkilediği çok daha geniş çaplı bir alan da var. İşte insan hakları savunucuları bir kez daha devletin Türkiye'de, devletin tarihi her zaman olduğu gibi hedef alındılar. Bu. Ee, Kürt sorunun ilgisi olan veya olmayan ve bu konuda kafa yoran veya yormayan çok geniş bir kitleyi etkileyecek ve korkutacak, ürkütecek şekilde, küstürecek de şekilde. Ee, çünkü çok büyük, aynı zamanda bir yılgınlık bu. Türkiye'de bir hak mücadelesinin içinde yer alıyor olmak, hayatın bütün alanlarından neredeyse kısarak kendinizi bir mücadele içine, bir çaba içine atıyor olmanız demek. Ee, ne maddi imkanlar işte... E, Buna yeterli bir sivil toplum bir anlamda aktivist olabiliyor olmak için ne işte e, bu konudaki işte gördüğünüz baskılar, çevreden de gördüğünüz baskılar ayrıca sadece resmi devletten değil. Bunlar çok düşündürücü yani çok yıldırıcı şeyler. Bir de üstüne işte her zaman işte Türkiye işte demokrasi olacaktı. Yani bundan da bahsediyoruz. İşte bir kere o askeri vesayet tona erince çok... Hani bir yumuşak anlamda o bir başarılsa tamamdır gerisi gibi bir his vardı. şöyle i̇şte olmadığı görülünce demokrasinin bir türlü kelemediği Türkiye'ye e, tam tersi de çok güçlü bir iktidarla e, aslında fiili olarak e, çok bir başkanlık sistemine geçildiği ve başka bir noktaya evrildiği Türkiye'nin otoriterliğe doğru görülünce zaten insanlarda bir anlamda bir mücadele hevesi, ...çok ciddi şekilde kırılmış oluyor... ...bir de işte resmi olarak da... E, ...hep şi şikayet ediyorlar... ...kadın örgütleri mesela... ...kendilerinin son dönemde... E, ...giderek artan şekilde hedef... E, olduklarını ...sadece işte bu KCK'lar vesaire değil... E, e, ...hiç konuyla alakasız... ...işte tutuklanmalar... ...ufak tefek böyle şey yapmak... E, ...çalışmalarının zorlaştırılması... ...eşe... Emniyet tarafından özellikle işte gözaltılar vesaire işte yaptıkları çeşitleşti. Işte eylem bile değil yani projeler vesaire çerçevesinde. Bunun da rutin bir şekilde Türkiye genelinde yaşanıyor olması. Tabii aynı zamanda işte Van'da vesaire işte ya da işte bölge diyelim genelinde Türkiye'nin siplerin ağırlıklı yaşadığı yerlerinde daha da zor bu işler. Çünkü işte bir mesela bir açıklama yaptıklarında medyanın kameralarından çok polis kamerası olduğunu söylüyorlar. Hatta geçenlerde Zozan Özgürkçen'in Van'dan Vakat'dan verdiği bir şey vardı. Mesela iki tane medyanın kamerasına karşı yedi tane polis kamerası. Bu hakikaten tabi büyük bir baskı. Böyle durumda da işte bu meclis ...yönelik herhangi bir vicdani baskı getirecek, medyayı bir anlamda uyandıracak bir sivil toplumda kolu kadın Kırılmış oluyor. Şimdi bu engellilerle ilgili işte imza metni dolaştırıldı. Ee, onu kendi yazımda da yer verdim. İnternetten de evet. aranıca kolayca zaten bulunabiliyor. Evet. Ama orada mesela e, 1300 geçen gün e, imzaları toplamaya çalışanlar 1300 imza olduğundan bahsediyorlardı. Yani koskoca Türkiye'de sadece 1300 imza toplanıyorsa engellilerle ilgili bu bahsettiğimiz yasayla ilgili. E, bu da düşündürücüdür e, ki işte kendi çaplarında işte pop yıldızlarına ulaşmışlar vesaire işte şeyler yapılmış, işte yazılar yazıldı e, edildi bir şey olamadı ama. Ve işte Bu da onaylanacak hatta geçenlerde işte devlet sırları yasasından ben yazımda onaylandı diye yazmıştım. Orada aslında bir şey vardı tuzak ee, özellikle benim kendi kendim bilerek yaptım bunu. Daha meclisten resmi onayını almadı bu yasa ama nasıl alacak? Evet. O yüzden bir kere genel kurula geliyorsa... Tamam ben ona onaylandı gözüyle bakabilirim Tabii, eğer AKP böyle. A, evet <gülüyor> a, a, aksini gösteren hiçbir emare yok çünkü şimdiye kadar. Aynen öyle yani. Peki bu şeyde de senin de dün bana yazmışsın bize yazdın bu Stephen Cook'un Yazındaki evet. bu Türkiye paradoksu diye adlandırılan Türk paradoksu ya da mesela bir iki dakikamız kalmışken kısaca evet. değinebilir miyiz? Bu yeni bir yazı, Foreign Affairs'te Foreign Affairs dergisinde Amerika'da işte yayınlanmış olan. Ee, ve e, yazar işte yazarlarından bir tanesi bu e, Michael Koplow ve Stephen Cook'un e, ortak bir yazısı The Turkish Paradox diye e, Türkiye Paradoksu. <gülüyor> Stephen Cook daha önce de işte Türkiye'yi Türkiye de içine alan bir araştırma yapmıştı. E, Mısır e, ve Cezayir ile Türkiye'yi de işte e, ordunun durumunu karşılaştıran. Ee, ve e, hükmetmeden yönetmek e, Gibi bir kavram ortaya Atmıştı ordular için Yani işte e, ekonomi Vesaire gibi işte bazı alanlarda e, Günlük hayatında ya, Hizmetler alanında e, Ordunun e, Görevi <gülüyor> Sivil iktidarlara bırakıyor olması e, Giderek ve e, Ancak arka plandan işte dış politikaydı Vesaire güvenlikti Ve onun dışında yani bütün stratejik kendini ilgilendiren, ilgilendirmeyen aslında konulardı. Son karar veriyor olduğu bir düzenin kurulmasıydı. Ee, Türkiye'de de işte yakın zamana kadar zaten böyle bir düzenden bahsediyorduk. Şimdi de yeni bir fikir ortaya atmış ve bu hani akademik dünyada uluslararası ilişkiler alanında da çok konuşuluyor olacaktır herhalde. Türkiye paradoksu gibi. Işte hem bir yandan AKP'nin demokrasiyi desteklemesi hem de demokrasi hakiklerine büyük ölçüde işte atan bir iktidar haline geldi. Yani bu nasıl bir şey? Ya yani bir yandan işte Türkiye'de işte çok zaten AKP'nin kendisinin ve AKP ile ilgili olumlu görüş bildirenlerinde söylediği şey nereden nereye geldik? Neydi Türkiye? İnsanlar işte öldürülüyordu işte şeydi görüşlerini açıklayamıyorlardı konuşuyor. Şimdi her şeyi konuşuyoruz. İşte ben de mesela bunları burada evet. hükümet eleştirisi sunuyorum. Diyelim özgürce tırnak içinde <gülüyor> <Evet. gülüyor> öyleyse işte. ee, ama öteki yandan da bir sürü işte şey e, ciddi işte e, hak ihlali de süre geliyor ve işte bunlar da aynı zamanda yasalaşarak yapılıyor ee, nasıl oluyor bu gibi bir şey ortaya atmışlar ee, yani özellikle işte basın özgürlüğüyle ilgili konuları mesela örnek veriyorlar. Ya yani tabii burada gerçekten de işte bir paradoks mu bunu düşünüyor olmak lazım. Yani çünkü hani konuşuyoruz, her şey özgürce konuşuluyor. Bu bu da bir aynı zamanda soru işareti. bir etkisi olmuyorsa işte bir şeyse o bir kuru görüntü olarak arka planda kal kalıyorsa sorun değil veya işte Kürt sorunu ile ilgili belli bir kırmızı çizgiyi açmıyorsanız ben burada konuşuyorum ama tutup da gidip işte herhangi bir şeye girişmiyorum dilim toplantılarına katılmıyorum işte bellitür kür örgütlerinin veya onu yapmıyorum bunu yapmıyorum hani ortalarda bunu ilişkikiili yata fazla dökmüyorsam belki bana dokunulmuyor ama bu bir demokrasi manasına tabii ki gelmiyor yani zaten yazarların da vardı sonuç bu işte demokrasten ne anladığınıza bakıyor aslında olay hani de demokrasiden e, onlar işte şeyi örnek vermişler. E, şeye e, toplumun e, daha fazla kendini ifade ediyor olmasıysa demokrasi. Evet Türkiye'de toplum kendini daha fazla ifade ediyor. Göreceli olarak ama işte bu çok tabii üstüne tartışılır bir şey. E, aynı zamanda benim aklıma gelen bir şey e, 2000'lerde mesela e, 2000'lerin başında ee, o 99 vesaire işte büyük, aslında büyük ekonomik krize giden dönemde mesela ben şu sıralar o, o dönemki ekonomik krizi ve politikalarıyla ilgili bir şeyle e, akademik olarak e, çalışmak durumunda kalıyorum ilk defa ekonomiyle ilgili bir şey yaparak ve çok enteresan bir şey o dönemde baya bir e, 2001 krizi döneminde şey oluşmuş gelenek oluşmuş bir bürokratik gelenek aslında sivil toplumun görüşlerini topluyor olma yani sivil toplum dedim işte sendikalar işte işveren örgütleri yani farklı farklı kesimlerin ekonomiyle ilgili sivil toplum diyebileceğimiz ne varsa onların görüşlerinin toplandığı haftada 2-3 defa bir araya gelindiği ve bu görüşlerin gerçekten de değerlendirildiği mekanizmalar oluşturulmuş evet Şimdi e, bu geleneğin tamamen yok olması ve işte işte Merkez Bankası özel gözükürken son derece bir başkanlık sistemi çerçevesinde aslında e, yaşanması her şeyin işte biz bağımsızlığının artık kalmaması gibi bir noktaya geldik mesela bir örnek verirsek. E, bu durumda işte demokrasinin de aslında e, ne anladığınıza bağlı gerçekten de işte eğer sadece oy vermekse bir işte veya da bir görüntüsel imaj demokrasisi bu Türkiye'de var diyebilirsiniz ve gerçekten de bir paradoksan bahsedebilirsiniz bir anlamda ama aslında belki de böyle bir şey yok ilüzyon yaşıyoruz Paradoksumuz da bu o ilüzyon demokrasinin olduğu belki serab diyeyim. Evet, çok önemli bir konu. Aslında bunun üzerinden Balkanlaştırma meselesini de konuşuruz demiştik. Balkanlaşma ya da ama ona yeterince vaktimiz kalmadı. Hiç vaktimiz kalmadı. Evet, çok ama üzerinde edeyim. mutlaka konuşulması gereken. Maalesef üstünde konuşmak zaten zorunda kalacağız. Evet, Çünkü şey bölgenin yok. ve Türkiye'nin bir takım yaşamak zorunda kalacağı. İlla Balkanlaşmayı bir bölünme vesaire şey gibi anlamamak lazım. Anlamamak lazım, evet. Evet, bir acılı savaş çatışma uzatılmış sürecinin maalesef görüyor olacağımız kaçınılmaz bir gerçek gibi geliyor bana artık giderek yaklaşıyor. Evet, çok kaygılıyız. Peki burada bitirelim çok teşekkür ederiz. Ben bir teşekkür gelecek ederim. Gelecek hafta yok programımız. Evet tatilde açık gaz tamam Can daha... kendine gelsin. Can serumlar vesaire şey böyle. ...tabi <gülüyor> tabii. Ona vitamin... ...vitamin vitaminleri geliyor. Can oldu. Sen de gitme. Yok yok merak Teşekkür etmeyin Buradayım ben biraz daha. Teşekkür ederim Seyyare. <gülüyor> Sizin öneyle